azmikavî, zevk-i selim, sanat ve güzellik neşesi, ecdamızın daima gönlünde böyle suyu yukarıya aktıran dedem, evet. 50 senedir bunu söylüyorum kürsüden, suyu böyle şelale yaptırarak İstanbul'da harabesi hala var, altından geçiliyor, suyu yukarıya aktıran dedem, Su yukarıya akar mı ya? Sular daima aşağıya akar. Osmanlı'nın azimeti suyu yukarıya aktırmıştır. Niye? Çünkü Allah'a inanan gönüllerde bir şey zor diye bir şey yok dünyada. Ya olacak, ya olacak. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Öyle olunca Yüce Rabbim bugünkü şu evlatlarına o ecdadın dedelerinin azimetini dedelerinin imanını, dedelerinin şahsiyetini, dedelerinin büyük fasayilini tekrar hidayet ve inayetinle lütfeyle bizlere Allah'ım. <Gülüyor> Muhterem Müslümanlar, cennetlik insanlardan bahsederken Cenab-ı Hak, mutlu insanları tarif ederken böyle diyordu Suretür Ra'd'de. a'menu ve وَاَمِلُوا salihati. <Sessizlik> Onlar ki iman ettiler, ve daima ve daima güzel işler yaptılar Allah'ın razı olduğu işler yaptılar salih amellerle ömür geçirdiler Tuba lehum onlara ne mutlu onlar için Tuba vardır Tuba'yı ne mutlu onlara diye tercüme de ediyoruz Tuba cennette bir ağaçtır Müslüm Muhterem Müslümanlar bu manayı da veriyoruz Tuğba, tefsirlerimize göre Tuğba, cennette bir ağaçtır. Bütün dalları cennette ne kadar kışk varsa, onların önüne meyveleriyle sarkıyor ve mümin. Ya ustamsın Allah. Ya ya. Hani sen bazen içinden diyorsun ya. Bu senin zor söylediklerin bu devirde zor hocam diye içinden diyorsun ya Sen o zoru seçeceksin kolayı değil Sen o zoru seçeceksin Nefsine karşı mücadele Ehli fesada karşı mücadele Zalimlere karşı mücadele, mücadele, mücadele, şeytana karşı mücadele, dünyanın fitne ve kitaplarına karşı mücadele öyle olunca tuhaf cennette senin için o salkınlar önüne kadar geliyor kafiri yerli çıldırtmak için söylüyorum mütevessül malar tamam mı münafığı yerli çıldırtmak için söylüyorum koparıyorsun. Ya Rabbi üzüm neşesiyle diyorsun, yiyorsun, üzüm neşesi veriyor. Ağzına alırken muz neşesiyle yiyorsun, muz zevki veriyor. Mümin kardeşiminin biri eriği çok sever, biri koruğu çok sever. Yerken erik zevki alıyor, o biri koruk zevki alıyor. O biri baklava zevki alıyor, o biri ve hâkeza ve Tuğba ağacının meyvesi hangi niyetle yersen damağalığa o zevki verecek. Değasını söyleyeyim mi? Ne kadar çok yesen midende imtila yok. Nur! Vücuduna nur, beynine kadar yayılıp gidiyor. Mesela. Yedikçe nur, yedikçe nur. Hey Allahümme! Evet! Muhterem Müslümanlar! Onlar için ne mutlu! Mutlu insanlar! وَهُسْنُ مَعَبْ buradaki hani en güzel yurtlar ve meskenler ve mahaller tabiri ve hus-mu'yağab cennetler vardır ben onu müstakil bir dersimde size inşallah Kur'an ve hadislerden sadece cennetten bahsedeceğim inşallah müstakil bir dersimde neymiş o nasıl cennetmiş o şöyle bir hani derler ya Anadolu'da karnımı kaşıya kaşaya bir iki ders size sadece bir cenneti anlatacağım inşallah teala. Bu söylediklerim o külliyattan birer cümle sanki. Sadece şu kadarını söyleyeyim muhterem müslümanlar. Mümin Kur'an-ı Kerim cennetin genişliği arzuha ki arzu semavat vel ars. Diğer ayetlerde de ve şari'u ila mu'firatin min ve cennetin arzuha Evet. vel ard. Evet. İki sarih olarak açıklıyor. Allah'ın o cihanı müminlere vereceği cennet sama ile arzı birleştirdiğiniz zaman ne kadar genişse Cenab-ı Hak mahşerin ötesinde mümin kullarına bu kadar genişlikle cennet verecek. Hocam da Hani kalkıp da ya ben bu kadar şeyi nasıl çalıştıracağım, nasıl işleteceğim, bu kadar geniş cenneti istemem falan demeyesin sakın ha, akıl danelik yapıp da, tamam mı? Onun içerisi dolu da huriler ve bilmanlar verecek. Ey vallahi diyorum bakınız Allah'ın Resulüle ile buyuruyorlar, muhterem Müslümanlar, ben nece ve fazlasıyla inanıyorum. Ebedil abad, o cennette kalacak Müslüman da, huri ve gılmanlardan daha görmediği, tanışmadığı olacakmış. ebed halidîne fîhâ ebede. yüz sene değil, bin sene değil, milyon sene değil, milyar sene değil, trilyon sene değil, katır sene değil halidîne Fiha ebede. o kadar kaldığı halde huri ve gılmanlardan daha görmediği, tanışmadığı kişiler olacakmış ve mülkünden Allah'ın verdiği o cennet mülkünden daha henüz gidemediği, bakamadığı, gülünü koklayamadığı bahçeleri olacak. Muhterem anneler gelin Allah'ımızdan zevki selim ve aklı kamil isteyelim inşallah. Rabbimiz bizi nefsimize ve şeytana bırakmasın. Nevr'in fitnesinden muhafaza buyursun. Evet, ezanımız okundu, vaktimizde ilerliyor, sizi rahatsız etmek istemiyorum ama hiç olmazsa bir de hadis okuyun ve sözü keseyim. Ayeti Kerime'den sonra bir de hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar Tuba lil muhlisîn tenceli anhum küllü fitnetin zalma. Hep Tuğba, Tuğba diye gelecek derslerimizde de hadisler okuyacağız inşallah. cennetlik insanların vasıfları ve sıfatları. Resulullah'ın diliyle cennetlik insanların ilk ve mühim vasıfı ayetten sonra iman ve salih amel dedik ya ondan sonra Tuğba lil muhlisin O muhlis kullara ne mutlu! Yani cennetlik insan ihlas sahibi olacakmış Müslümanlar Müra'i değil Riyakar değil, gösteriş adamı değil, onun bunun keyfi için işleyen değil, yaptığı bütün amellerini ve işlerini Allah için yapan İhlasın tarifi Taksisul ameli lillahi azze ve cel nefesinden adımına bütün ömür ve hayatında yaptığı her işi Allah'ına beğendirmek için onun rızasını kazanmak için ya Rabbi sen hoşnut ol yeter diyen müsl muhlis müslümanlara ne mutlu